الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا ليهتدى لو لاهدانا الله فما توفيق عصيان إلا بالله الله جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع دنيا محمد الله صلح. Euzu billahi ecma'i rahim. Aliye sallallahu aleyhi ve selleme yati ale'n nas يَعَبْضُ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا ve Hazretleri cümlemizi ehl sünnet ve cemaat merkezinde sebatla müşerref eylesin. Amin. Kaymaktan, caymaktan, ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin! Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasıl beylesin. Amin! hafta içerisinde dedemizi kaybettik. Biliyorsunuz efendim. Çamurtuyla kemaat yaşadığınız gibi öleceksiniz. Sırına mazhar oldu. Elhamdülillah ibadetle yaşadı. ibadetle öldü. Abdestle öldü, zikirle öldü. Elhamdülillah. Daha çok rüyalar görüldü. Zemem kamnel beşirat illa rüya salihah. Müjdecilerden ancak salih rüya kaldı. Rüya'dan başka şimdi vahiy yok.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 Dua ordularından Efendi Hazretlerimize o kadar dua eder, o kadar dua eder. Hepimize Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Şikayetlerinden muhafaza eylesin. Şimdi tabii ki namaz kılan biri öldüğü zaman seccade ağlar tesbih çeken biri öldüğü zaman tesbihler ağlar ama zındıklar geberdiği zaman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 Çünkü Allah'a zikreder, Allah'a dua eder, Allah'a ibadet eder, bir kimse eksilmiş olur. Bu baren duasıydı, annem edendi, kızım derdi, Allah'tan tek dileğim var. Nedir? Kabirde de beni zikre muvaffak etsin. Kabirde de zikir nasip etsin. Zikir, zikir, zikir, zikir, zikir. Elli bin, yüz bin çeker günde. Böyle zikir, zikir, zikir. Sabahlara kadar. Bir de kalk, zikir sesi. iki de kalk, zikir sesi. Üç de kalk, zikir sesi. Bir an zikir durmaz. Bizim evimizde ocağımızda kırk sene, elli sene biz doğdu o zikirle. Bizi kucağında alırdı, oturdurdu, anlatır. Allah'ın menkıbelerinden, salihlerden, velilerden böyle anlata anlata bizi büyüttü, yetiştirdi. Allah düşmanlarına bizi düşman olarak yetiştirdi. Allah dostlarına dost olarak yetiştirdi.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 duaları, himmetleri vefatından sonra daha çok olur. Kılıç kınından çıkınca daha çok keser. <gülüyor> Ruhlar bedenden ayrılırsa daha çok himmet ederler. Allah şefaatlerine nail elisi. Ruhuna bir kelime-i şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü ennen amdû ve resûl Ya Rabbi hediye ettik, ulaştırın. Kabrini, nur eyle, âli Al eyle dostlarına, lâhık eyle. <gülüyor> Ruh için el-Fatiha. Allahum salli aleyh. A'udubillahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Yakunna ebnu yakunna sa'in ibn salatatin mustaqim salatatin lillahi. Amin. Birkaç hadis-i şerif edelim. Hazreti Ali Efendimizden rivayet edilen hadis şerifte, kıyamet kopmadan başımıza gelecekler bahçinde yeti insanlar üzerine zamanın bir zaman gelecek ki insanlar çok ellerini sıracaklar, ellerini sıkacaklar, Ceplerini sıkacaklar, cimciliği yapacaklar kılacaklar ki Abdullah Nusiro alamafi yeti.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 وَاَنْ يُغَشُخَّ نَفْسِي فَاُولَا كَهُمُ الْمُف۪يحُونَ Hepimizin nefsinde bir cimdelik var. Yaratılışımızda var. İnsanın huyunu nedir? اِنَّ insane خُلِقَ هَلُوٓا Kur'an söylüyor, yaratan buyuruyor. Ben, efendim, tahlilci değilim. Psikoloji tahlil yapmıyorum. Yaratandan kimse bilmiyor. Yaratan buyurur. insan Helû olarak yaradıldı. Bu helû kelimesi Arapça lügatında var ama bunun lügatla tefsir edemeyiz. Allah onu kendi tefsir ediyor. Celle Celaluhu. Nedir bu helû? İdamet sevuşşav cezû'a şer, musibet, bela, hastalık, fakirlik geldiği zaman bağır, çağır, yakar, yıkar ortalığı. İdamet sevuşhayır <gülüyor>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 E bizsek, belada bağırmamamız lazım, nimette de sıkmamanız lazım. Sanki bana geliyor ki biz değiliz namaz kılanlar. Başka bir namaz kılanlardan bahsediyor. <gülüyor> اَلَّذ۪ينُ e ala صَلَاتِهِمْ daimun Onları tarif ederken namazlarına devam ederler. Namazı hiç bırakmazlar. اَلَّذ۪ينُ ala صَلَاتِهِمْ مُحَافِزُونَ Namazlarını korurlar, muhafaza ederler. Şimdi kılanlarla kalsaydı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 Değil, Allah korusun, Allah kurtarsın bizi. Ya Rabbi bu nefsi sen verdin bize, sen yarattın bizi, sen temizle bizi, sen razı olmadığını huy verme bize Kim nefsinin cimriyinden korunursa, فَوْلَٰيكَهُمْ اُنْفِيهُونَ Ancak onlar, başkaları yok, felaha edecekler bulduklarına nail olacaklar, korktuklarından emin olacaklar. Allah Teala cenneti yarattığı vakit, Cennete alâ'yı cennete ne buyurdu? Tekellemi! Konuş, dile gel! Cennet hazır, yaratılmış. Cennet dile geldi. Ne buyurdu? Kad eflahel mü'minûn O mü'minler, vasıfları sayılan inananlar kurtuldu. Diyor. Ama peşinden ne diyor? İnni haramun alâ kulli murâ'im bekhîl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 yanından geçerken burnunu tıkayıp kaçar gibi aman böyle bir hoca görmeyeyim diyerekten efendim eline değmeyerek üstüne değmeyerekten kaçacak. Başıma geldi yani. Ankara'nın garajında indim seneler ver. Adamın birisi bana geçerken değmiş. Kalabalık ya garaj. Bir de baktı ki ben Şanlıurfa'lıcım benim. Bir çekti elinin yandım diye bağıracak ya. Sanki eşekleşine değdi be dedim şu hadis o Allah Allah alimler eşekleşinden buradan gelecek, kaçacaklar ama şimdi alimler derken de bazı alimlere de bayılıyorlar işte bayıldıkları alimlere dikkat ne zaman ki sakal var bu sakal ötlerini koparıyor pütüdan sakala uyuz oluyorlar sakalı hiç sevmiyorlar hiç kısa sakallıyla idare ediyorlar pütüdan oldu mu o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 ben sakalı uzatırım, sarığı büyütürüm. اَفْقُمُ <gülüyor> <gülüyor> İmam-ı vasiyetinde sarıkları büyük sarın. Hocalara diyor ha, sakın cahiller kocaman sarık sarmayın ondan sonra gelir size fetla sorarlar. <gülüyor> Siz de dersiz kayıp olmasın şimdi, caizdir. <gülüyor> Rezil olursunuz Allah'ın zorunda Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bir tanesi sarmış Halep müftüsü gibi kocaman sarı, cahilin biri oturuyor, dedi ki o da zannettik efendi çok beğenecek beni böyle. <gülüyor> dedi ona ki senin sarığın biraz kısa olsun dedi. Sen hoca değilsin. Ha büyük yapın kime diyor? Alimlere söyler. Öz yoyak daha kollarını yenlerini geniş tutun. Bizim cübbelerin kolu nasıl? Böyle. Niye? Kumaş fazla gelmedi mi? Lel la ustehfe bil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 ne hocaya saygı gösteriyor, hiç. Köpek öldürü gibi alim öldürülecek Allah Allah. Binlerce alim kestiler ya. Binlerce mühbbine yaklaştı. Bu kadar alimi öldürdüler. Suçu ne? Bir şey yok. Adam demiş ki, örtünmek Allah'ın emridir demiş. Gavura benzemeyin demiş. Kafir gibi giyinmeyin demiş. Suçu bu. Önce idamına karar veriyor binahire davasının görülmesine. Ne demek? Hemen öldürün ortadan kaldırın diyor. Sonra diyor davasını görüşürüz. Kararlar böyle vermiyor. Erzincan'da Abdullah ben Hazretleri kemahlı adamcağızın Defaatı geliyor, eceli geliyor, gömüyor, gömüldükten sonra bunlar geliyor, diyor ki idam, cevadan öldü zaten gömüldü diyor, olmaz diyor, ölüyü çıkarıyor, kolu asıyor. Alimleri böyle ezdiler, çünkü alimleri bitirmezsek İslamı bitiremeyiz dediler. Ama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 Kesik kesik bitiremedik efendim ama şimdi maşallah her yer çarşaflı doldu, sakallı doldu, cübbeli doldu. Elhamdülillah. Bunu, bunlar ne kol kesiyoruz zannederken deken sakal kesmişler, sakal daha gür bitmiş. Elhamdülillah. Allah'ın feda başımıza başımızda Onun açtığı uçur efendi babamızdan geliyorum ol ol, vuruyor. Ha. Elhamdülillah. Resulullah'ın sünnetlerini öldüremeyecekler inşallah. inşallah. Onların derdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gösteren bir sünnet gözükmesin. Bir sünneti görmeyelim. Ama bir sünneti yaşatacağız inşallah. i̇nşallah. Bizim zamanımızda bu sünnetler ölmesin. E, alimler bu şekilde hakarete maruz kalacak katliama maruz kalacak toplanacak tek tek nerelerden nerelerden nerelerden hiç alakası hiç gücü. olmayan alimler çeşitli bahanelerle Allah Allah bir yerde biri ölmüş sen öldürdün diyor kalkıyor Kars'taki alimi idam ediyor ne alakası var orası neresi orası neresi o zaman telefon yok bir şey yok mesela o İşte bunlar da yaşandı Allah beterinden muhafaza etsin. Ay. Çok alimler katledi. de babamız dört kere idam damgası yedi. Yirmi dört kere hapşe girdi çıktı. Büyük Hal Halid abi derdi ki biz babamızı tanımayız. Gelir biraz gördük çocukken götürdüler. Altı ay yok bir sene yok. Yirmi dört kere! Ya! Dört kere burasına, dedler ki idamlısın sabaha idam olacak damgalıyorlar idamlıları, geceden damgayı uyuuyorlar. Tam o gece dediler efendim babamıza kalk 30. cünnet-i oku, tesbih de yok, Kur'an da yok, cünnet ezberinde, yatak yok, bir şey yok. Cübbelerini seriyorlar atlarına, taşa yatırıyorlar. Üskünlü Artuf Efendiler, Tahirül Mevlüviler, Sopu Süleyman Efendiler, Maltaş Malta dahi derken, Sopu Süleyman Efendi, meşhur Halebi'nin yanında yatar. Hep bunlar Efendim aynı zindanda, bütün alimleri doldurmuşlar. Büyük aptalçı, küçük aptalçı tenekeye yaptırıyorlar. Milletin ortasına tuvalet yok. Ne yaptı bu alimler ya? Ondan sonra 33 inavet-i oku kalktı. Tesbih olmadığından 33'ü de sayıya şifreli. Bir tane çiziyor, bir tane bitti mi bir tane daha öyle 33 yapacak çizik atınca sayıyı koruyor. var. Orada bir idanlık bir iddia var idi. Geldi dedi ne yapıyorsun efendi hazretleri? Sormuyorum bir şey demiyorum. Sonra böyle böyle yapıyorum e ben afetten ya da bilmiyorum ne yapacağım. O da uyanı demiş dedi ben de senin niyetine duvara 33 çizik atacağım. O da aynı niyetle 33 tane çizdi. Sabaha bütün komşuydu, ikisi berabirdi. Tabi onların ecelleri gelenlere Allah şehitlik vermiş, eceli gelmeyenlere de hizmet nasip etmiş, onun için onlar çıktılar. Dört kere böyle idamdan çıktılar. Ya. Aletlere neler ettiler, neler ettiler? Yazardı, bütün kitaplarının kenarını dantel gibi yazardı böyle, Kur'an'ın kenarını bütün kitabın notlar notlar notlar dört mezhep mürtüsü dört padişahın huzur hocası evliyanın kutbu kendiler denetliyorlar kitapları açmışlar böyle bir de baktı ki kitabın kenarı nasıl biliyor musun? kaneriçe gibi önde not not not hoca dedi ne yaptı? bunları sen mi yaptın? diyor bütün kitapların kenarını notlu efendim baba dedi ki acizhane hiç şey yok muydun ya! Bak bak bak bak! Yani tefsirle uğraşmak, hadisle uğraşmak, fıkıhla uğraşmak, Allah'ın dinini okumak, okutmak, kenarla not ne kadar Ankara'ya, ne kadar fıcuni! Sen deli mi diyor ya, bununla uğraşılır mı? Neyle uğraşacağım? Bilgisayarın karşısına geçeceğim, internetten uğraşacağım he? Oyun oynayacağım, film seyredeceğim. nele uğraşacağım? Niye geldim bu dünyaya ben? Allah'ın dinine hizmet etmedikten sonra, okumadıktan sonra, okutmadıktan sonra? Öyle. فَيَا لَيْتَ الْعُلَمَا فِي دَلِكَ الزَّمَانْ تَحَامَقُبُ buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman gelirse, alimler haşa köpekler gibi öldürülürse,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 Efendim, develere bağlatarak bacaklarını ayırdılar ortada Gözleri önde anasını, babasını şehit gören Hazreti Ammar. Değil mi? Ona dediler, sen ne düşünüyorsun? Sizin dediğiniz gibi düşünüyorum gibi Ne De bakalım dedi. Sonra ağlay ağlıyor, ağlıyor Resulullah yanına gittiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki Ammar dinden döndü, irtidad etti. Resulullah buyurdu ki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 Ama ruhsatla amel ede müsaade var mı? Var. اِنَّ اللّٰهِ اَحُبْ اَنْ تُعْتَ اَرُخَصُوا كَمَا يُحُبْ اَنْ تُعْتَ amelleri sevdiği gibi Allah, ruhsatlarla amel etmeyi de Allah sever. Yerine göre amel etmekte fayda var. Efendi babaya, mahkemede soruyor hakim şimdi. Kulaklardan duymuyor mübarek. Diyor ki, siz orada, Bursa'da hat şerif yapıyorlar. Tasavvuf, tarikat hat-ı Müftü şikayet ediyor. O zamandan beri bunlar muhbir. Müftü diyor ki, burada bir şey gelmiş, hat-ı şerif yapıyorlar. İtfaiye merdivenleriyle çıkıyorlar, sanki terörist yakalamışlar. Efendi babayı, Hacı annemiz, Hanife annemizi, hepsini alıyorlar. Kaç ay? Şimdi hakim de, kurtarmak istiyor. Yani sen orada la ya Allah demiyordun değil mi? <gülüyor> yani öğretiyor ona demiyordun de vereceğim yani. Evet baba da ya. Pisine e, geldi mi duyar Kerameti var. Kerametiyle duyuyor ama normalde tıp ben duymuyor. Tıp ben duymuyor. Hakikattan duymuyor. Neyle anlaşıyorlar? Yazıyla. Ama oğlu Haris Battin abi diyor. Bir yanlış okusam, yanlışı düzeltiyor. Bazı kere aşırı okunuyan bir şerifte, hiçbir şey sormuyor. Bazı nereden okunuyor? Bazı ne yapıyor? Hemen açıyor, elli koyuyor. Normalde bizim efendi hazirlerin görmüyor, ben görmüyor. Bazı kere görüyor. Adam üstüne kocaman cübbe giymiş, diyor içine niye pantolon giyiyorsun diyor. ''Ya Hoca Efendi'yi mi görmüyorsun?'' diyor. ''Çünkü belin içini nasıl görüyorsun?'' diyor. E görüyor. Bazı kere kapıdaki adama, ben buradan şey kapıdaki adamım, ben gözüm görmüyor bazı kere. Kapıdaki adama şart diyor. Hacı Salih Efendi Hazretleri var. Büyük evli Allah'tan, Küçükköy'de mübarek zaten. O geliyor, o kitaba bakıyor. Kürsüde, o zaman ders hazırlardır, nişancada hazır ol. Böyle yapıyor, Hacı Salih Efendi'yi ileri alır. Ha bu başka, kerametiyle görüyor. Efendim o Cenab-ı Hakk'ın duyuyor, normalde duymuyor. Diyor ki hakim bey ne diyor diyor, yazıyorlar sen la ilahe illallah demiyordun değil mi diyor diyor. Demez olur muydun diyor ya, diyordun diyor, öyle ne kadar da diyeceğim diyor ya. <gülüyor> Allah Allah, ha bu azimetle amel. Bu iş başka iş. Ama ahmaklıktan gelseler diye de bir ruhsat müsaadesi var ama şimdi ben nasıl ahmaklıktan geleyim, bunlar diyorlar ki, bu adam akıllı diyorlar beni <gülüyor> birşey beni birşey soruyor, e işte, doğruyu söylemek zorundayım, Söyleme. ruhsatı da var işin, bu kaçamıyoruz, neden? adam diyor ki, bu adam akıllı, düşün. ahmaklıktan gelsem de yutturamam şimdi ben çünkü çok konuşuyorum ya böyle akıllı gibi e kim de inanır benim manyak olduğuma şimdi? Ah. Onun için ben yine doğru konuşuyorum yani. Allah Allah Allah. Ben şimdi ahmaklık yapma numarası da benim işim değil. Ama başına sıkıntı gelene müsaade var. Ama benim gibisine yok. E çünkü konuştuğum bütün adamca bu akıllı konuşuyor. Burada sapıttı diyor. Ama zaman oradaki sapıttığını da yürüyor. Bari biz hep doğruyu konuşalım arkadaşlar. Hep doğruyu konuşalım. Doğru bildiğimizi konuşalım. He. Evet. Ama hakikaten tabi İslam'a hakaretin yolunu buldular. İslam'a hakaret edebilmek için kim hakaret ediyor? Muhammed Mustafa'ya hakaret ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E çünkü Peygamber'e hakaret mi kime hakaret etmiş oluyor? Dine. Allah'a, Kur'an'a, kâbe'ye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 Kırdı geçirdiler. Kaç kişinin ölünce E tabi aa, Ucu bize dokundu. Şimdi özür dilemişler. Arap gazetelerine çarşaf çarşaf Özür diliyoruz. Ne var şimdi böyle yapman? Ne lüzum var? Neyi diliyorlar? Dava şu. Biz iki senedir Bu Müslümanları uçturuyoruz. İki sene. Çünkü bu Osmanlı'nın son zamanı da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 Gelmeyecekti tabii çünkü artık ayırdılar makamları, yetkileri, bir paşa çıkıyordu değil mi benim Yok Talat Paşa, yok Cemal Paşa, yok Mithat Paşa, yok Enver Paşa. E mesela padişahlar adı geçmiyor, farkındaysanız o paşaların adı geçiyor. Değil mi? Padişah varken adı niye okunsun? E demek ki yönetim onlardaydı. Onun için son padişahlar...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 müdafaa ettiler. Baktılar ki artık çare yok. İngilizce mektup ettiler. Yazdılar ki bal balamayı kesin de camiler mukaddesat zarar görmesin. Bizim de size direnecek gücümüz kalmadı. Elveda kudüs dediler. Daha yüz seneye yakına kadar. Daha ne yapsın? İngiliz her tarafı kandırmış. Cahur her tarafa girmiş. Diren diren diren. Osmanlı ecdadımız. Allah şefaatlerine ailesi. Amen hep şehit oldular Yemen'inden tut, Kudüs'ünden tut her yerinde şehit oldu mübarekler niçin? İslam için, din için bunlar hizmet eden insanlar ama her şeyin bir eceli var, her şeyin bir müddeti var, süresi var onun için ellerinden gelende bir noksanlık yapmış değiller ama iki sene bir çöküş dönemidir bu iki sene senede bu gavurlar Müslümanları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 Hemen kolaycacık hoca lakabı takılıyordur. Bu çok büyük yanlışlar mecbur. Neden? Her şeyin nesi var? Bir vasfı var. Şimdi sarık saran, tüppe giyen hemen hoca oluyor mu? Olmuyor. Mekke'ye giden hacı oluyor mu? Oluyor. Yani hoca olmak için de ne lazım? Hafıza oğullarının Kuran ezberlemesi lazım hacı olmak için. Mekke'ye gidip hac vazifelerini yapmak ne? Allah kabul etti etmedi, hari dava. Şimdilik Allah'ın kabul ettiğine dair biz belge almıyoruz. Onu konuşmuyoruz. Peki hoca olmak için bir standart var mı? Var mı? Var ama bu standart bugün korunuyor mu? Korunmuyor. Bakıyorsun İsmail Adam, bir adama hoca diyorlar. Ondan sonra bir de bakıyoruz, bu adamın hocalıkla alakası yok. Medresede okumamış. Sarp bilmez, nahim bilmez, mani bilmez, beyan bilmez, bedir bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez, lugat bilmez, fıkıh bilmez, akayet bilmez, tasavvuf bilmez, bilmez oğlu bilmez! Sabaha kadar bilmediklerini sayarım ben! Peki bu adam nasıl hoca Yani şimdi o zaman o adama da hoca dediğiniz zaman, yarın da o adam bir yaptığı zaman, kime laf geliyor? İslam'a geliyor, falan hoca böyleymiş. Peki bu adam hoca mı bir defa? Bir defa hoca değil. O zaman da onun yaptığı beni iğnendirmiyor demek lazım. Ama bu hoca lafını bedava buldunuz. Önünüze geleni hoca diye takıyorsunuz. Yakıştırıyorsunuz. Bunda mesulsünüz. Hepiniz günahkar olursunuz. Önüne geleni hoca demez. Hafız olmayana hafız demek yalan konuşmaktır. Hoca olmayana hoca demek yalancılıktır. Peki, hocanın sırtan dardını söyleyeyim mi sen? He? Tamam. Sen şimdi bana bir fetvan sorarsın. Ben de bilemem. Gittim hocalım hocanın? Gitmez. İman malik neydi? Mezette? Müctehit'ti. 40 tane soru sordular. 38'ine la edri bilmiyorum dedi. 38'ine.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 çok meçhul. Millet onu evliya zannediyor. Buraya oda kurmuş, kapıya da yazmış. Burada soru sorulmaz, herkesin sorusuna cevap verilir. Kapıya yazmış bunu, tabelaya bak. Baytar nasıl tabela takıyor mesela, Baykar gibi. O da büyük alim yani. Son devrim büyük alim yani. Bütün hepiniz evliya zannediyorsunuz. Kapıya yazmış ki, burada kimseye soru sorulmaz, ne sorursan cevabı var. Allah! Efendi baba bunu duymuş, Ali Aydan Efendi. Burada hoca var mı demiş ya.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 O zamanki büyük bir alimden bahsediyoruz. İsmini söylesek kafanız uçar. E şimdi yani burada soru sorulmaz her şeye cevap verilir. Var mı böyle bir hocalık? Bana ne sorarsanız sorun. Var mı böyle bir iyilik? Öyle yani bir şey yok ya. muddin Arabi olsan bir balık tuttuysa. Ne yaptı Yunus balığı? Yarışırken gemiyle muddin Arabi de ona bakıyor eee gidi balığa dedi bana hava mı atıyorsun dedi okyanusta böyle yüzebiliyorsun dedi be benim içimde bir okyanus var dedi senin okyanusun onda damla kalır Balıkla dedi ki sen ne konuşuyorsun be ne oldu bir fetva sorayım o zaman dedi <gülüyor> buyur dedi e, boşanan dedi 3 ay ittiflet bekliyor kocası ölen dedi 4 ay öngün bekliyor kocası doluza dönen ne kadar bekleyecek dedi Muhyiddin Arabi dedi böyle bir şey yok ya <gülüyor> var tabii de. yani o anda cevabı hazır e, değil e, ne olacaksın şimdi balık seni tutturdu yani ben her şeyi biliyorum diye bir hocalık yok bana sorun ha bilemezsem bırakıyorum bu hocalığı deyip de sarıl çıkartmakla bırakılmıyor ki hocalığın standartı şudur müçtehit ne demek biliyor musun?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 Kur'an'ın manasının izahı nerede? Hadiste. Hadis-i şerifler olmasa Kur'an'ı kimse anlama yetkisine sahip değil. Ebu Bekri Sıddık olsa, Hazreti Ömer olsa, Rasulullah'ın hadisiyle tefsir yapabilir, kafadan yapamaz. Onun için hadisi devre dışı bırakanlar sabıktırlar. Şimdi adam, İsa Aleyhisselam'ın ineceği yine tartışmıyor bu hafta. E inmeyecek diyor ilahiyat profesörleri çıkmış Allah Allah ya diyor Buhari'de hadis var diyor ya kardeşim diyor Buhari'ye iftira at mı diyor Buhari'ye kim iftira Meryem'in inecek diyor hacı kıracak domuzu bütün insanları İslam'da birleştirecek bu da bu sefer diyor ki bunu diyor misyonerler çıkarttı bu diyor. ulan 1400 sene evvel misyoner <gülüyor> ya Bukhari'nin misyonerlerle ne alakası var ya? O da diyor misyonerler çıkarttı bu hadisi anladık da bu hadis bin sene evvel yazılanda da var bin iki üç sene evvel yazılanda da var yani Bukhari bin iki üç kitap yani el yazmasında var bunu sonradan baskıya mı kattı bunu misyonerler ya? Ne alakası var? Bukhari'nin de var, müslüm'ün de var hepsinde var ha dinler arası diyalog, karşıyız tabi böyle şey olur mu? kimisi sapıtmış o sapıtanlar da diyor ki şimdi, nasılsa insan İsa Aleyhisselam ya diyor, ee o zaman şimdiden onlarla birleşelim Müslüman olalım diyor. Allah, Allah böyle diyalog olur mu ya, ey Hristiyanlar diyor, Nasılsa olsa İsa siz de Müslüman olacaksınız, biz de ne yapalım, sen biraz yanaş, ben biraz yanaşayım ki ortada bir din çıkaralım, ütürüp bir şey olsun diyor. Yani böyle bir diyalog biz karşıyız. Papazlarla, hahamlarla oturalım da çözüm üretelim. Niye çözüm üreteceğiz ya?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 biz dinler arasında diyaloğa karşıyız, kabul biz de karşıyız. Ama diyorum, Nisa inecek, buharide hadis var. Vaa, inmeyecek diyor. Ya nasıl inmeyecek bu kadar hadis, boşuna mı söylüyor? Şey. Peygamber ne bilir diyor ya. <gülüyor> profesör ilahiyatta kaç tane profesör. Ne bilir Peygamber diyor, Kur'an'da olması lazım, Kur'an'da yoksa yok diyor. Ya nerede Kur'an'da yoksa yok, Kur'an'da yoksa yok diye bir şey var mı? Ve mahtâsı bu Resulüza bunu, Peygamber'imin verdiğini alın diyor Kur'an. ''İnü ve illâ vahiyyuhâ'' ''Konuştuğu vahidir diyor Kur'an. Sen nasıl dersin ki Kur'an'da yoksa yok. İşte bunlar da ilahiyat. Allah'a ne kadar hamd edelim, Allah bizi ehli sünnet yaptı. Yordum ekşi diyen yok, herkese ehl-i sünnetim diyor ama bak onası nasıl yamuldu gitti Hristiyanların tarafına, bak bu nasıl yamuldu hadisleri inkar ediyor. Bizden, biz ne yapıyoruz? Efendim, tabii ki kafirlerle bir yolu reddediyoruz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 Ölçüsü evet. çok farklı, çok uzun. Atamayız. Peki, hoca olmanın standardı ne? Onu konuşuyoruz. Hoca olmanın standardı da bu müçtehitlerin çıkarttığı fetvaları kendi çıkartmayacak, çıkarttığı fetvayı araştırıp, bulup, okuyup, anlayıp, sana anlatabilecek. Tefsirden anlayabilecek. Hadisten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 Var mı hocaya var, var, Var. Hocasız din olmaz. Hulevâ medî kendî amen isâil. Ümmetimle alimler isâil olanın peygamberleri gibidir. Ama eğer Kur'an'ı açtığın zaman bir adam Arapçadan mana veremiyorsa, bir hadisi şeridi açtığın zaman, bak ezberleme şartı getirmiyorum. Ama ben diyorum ki o zaman açıyoruz burayı. Gel, ahla burayı. Eğer şu açtığım kitapta, bak elimde kitap bak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 Çünkü bizi ki Kur'an da bağlar, hadis de bağlar, fıkıh da bağlar, akaid de bağlar, tasavvuf da bağlar bizi. Biz kafamızdan hüküm çıkarma yetkisine sahip değiliz. Onun için alimler hakikaten peygamberlerin varisleri. Nerede ne var orada ya. Onlara ı azim, Onlara hakaret, Resulullah'a hakaret. Aynen. Mücalese halime Alimle oturan benimle oturmuştur. Musafi âlimen ve kendime asafi âlimen. Musafi âdem benimle musafi âdim işledi. Bunlar hepsi sahibdir. Din nazarıyla acil âlim-i ibadet. Âlimin yüzüne bakmak ibadettir. Bunlar hepsi sahiâdi-i şeriflerdir. Daha nicelerinde bulabiliriz. İnnemâ yekşallâhu min ibâdin ulemâ. İmam-ı Azam'ın Kıraat'a, de mana verir. Allah kulları içinden ancak kimlere saygı duyar? Alimlere saygı duyar. Alimlerden başkasına Allah tazim etmiyor. Ve lenehu'dül alime derecat. Ama alim olarken vasfını söyledim mi size? Birincisi işte ters hadis fıkıh hakikat tasavvufa mana verebilecek, anlayacak. İkincisi de Eğli sünnet ve cemaat mezebinin görüşleriyle bağlanacak. Ben bağımsızım, hürüm, istediğim görüşü alırım deneyecek. İşte o zaman o alimi buldun, kıymetini bileceksin. Tazim edeceksin, ona tazım edeceksin, ne sayacaksın? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tazim sayacaksın. İşte İsmet Baba ne buyuruyor? Hafızlara, alimlere, hocalara ziyade tazım eyle bunun necadını. Son derece hürmet et, kurtulasın. Ama adam ne yapıyor? Adam katlediyor, öldürüyor. Hiç Allah'tan korkmuyor çünkü peygamber öldürüyor. اِنَّلَّذ۪ينَ اِكْفَرُونَ بِعَيَاتِ Allah Allah'ın adilini inkar ederler. Rabtülün elle niin bir kendileri de bile bile haksız olduklarını peygamberleri öldürürler. Rabtülün elle niin ve mülûne bin Bir de insanlar içerisinde doğruyu adaleti emreden, iyi emredip kötülükte ne yeden, vaznasihat eden hocaları öldürürler. Fedeşirim bir adamin Onlara can yakıcı azabın müjdeler. Ula ki halı kudam varım Dünyada ne kadar sevabı varsa, ne kadar hayır yapsa o adam diyor.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 Ne çekiyorlar, ne çile çekiyorlar, ne bütün çile çekiyorlar. Birisi cenneti gördü, bir köş gördü. evli Allah'tan dedi yarabı bu köş kimindir? Dediler İmam ebu Yusuf'un. O zat da soru bu, neyle bunu kazandı? Millete vaz etmek, onların eziyetlerine sabretmek. Çünkü bu millete vaz etmek kolay değil. Ondan sonra da çok iftira gelir, fitne gelir, bu gelir. Tehdit gelir, maddi manevi sıkıntı gelir. İşte vazetmek, sonra da eziyetlere tahammül etmek. Onun için de bu Yusuf kazandı diyor. Alimlerin başına bir zaman gelecek. Elmeut ya habuyla hadiyl minelzehebil ahmeri ölmek onlardan birine kırmızı altından daha sevgili gelecek. Öyle zorlanacaklar.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 Allah'a henimar kanet hayatı hayırlı, ya Rabbi hayat benim için hayırlı oldu muşa yaşat beni, cefamı da geldi lüfatı hayırlı, ölüm benim için hayırlı oldu mu, öldür beni. Bu dua güzel. Allah'ın önceden hayat ziyadeti Ya Rabbi yaşamamızı bizim her hayrımıza artış vesilesi eyle. <gülüyor> ya Rabbi ölümümüzü her şerden kurtulma vesilesi eyle. Allah rahyine hayaten tayybe bizi güzel yaşat, temiz yaşat, imanla yaşat, Kur'anla yaşat, ilimle yaşat, amelle yaşat, ihlasla yaşat, sıhhatle afiyetle yaşat, kimseye muhtaç etmeden, elden ayaktan düşürmeden Allah'ım. Allah'ım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 Görüyor musun? Sofrada oturmuşlar. Hoca efendileri de davet etmişler. Ulan hoca ne yiyecek zavallı? Hocanın kaç midesi var? Sen de bir miden var? hocam da bir midesi var. Oturmuşlar, herifin biri de anlatıyor. Yani hoca çok geldemek istiyor. Herkes tabağına mukayyet olsun hesabına. Hocayla dedi, öküz dedi, tarlaya geldi. O dedi ki diyor, aman bak öküzü bırak da hocaya bak. Dedi diyor, hocanın da ağırına gidince ne yaptı?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 Hocalara rezilik çıkıyor. Hocalar da bu yanı gönderdiler. Onun ağzına böyle birşey mesela. Şey değil ki bu hocaları birbirine sokacağım zannedersin ama hocaları birbirine sokamazsın. Hocaları birbirine düşürelim biz aradan sıvışalım İslam'ı böyle baltalayalım. Yapamazsın. Allah'ın izniyle din onları bağlar, İslam onları bağlar, müşid kamiller onları bağlar. Allah'ın dini iyini zeval, zeval zarar görmez inşallah. Allah. Evet, birkaç tilki bu bir zinciri koparabilir. Ocağı Mevlana Baba'nın yapıyor. Kadessallahu sırruh. Size selamı var. Torunu Şehhiye Ağa Vendi. Demin telefonla görüştük Mevlana Baba'nın yanında mezarında. Selam söyledi size. Dua istedik ondan. Ya na en iyi nakshbandi ne sırada el hara mı nakşiler ne güzel gidişattadırlar, ne manevi yoldadırlar, kafile gizli gizli hareme ulaştırırlar gizli gizli nakşit tarikatı gizli bağırmıyor çağırmıyor kimse de uyanmıyor onun için Rusya, ne dedim yediş sene bu cavlul yürüttük, bir tane Müslüman kalmaması üzere karar verdik ama bu Nakşi Tarikatı ile baş edemedik dedi. Şimdi yine her taraf Nakşi Tarikatı'nın bereketiyle Türkiye Cumhuriyetler hafızdan donmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Nakşi Tarikatı gizli gizli götürür, kabileyi hareme yani Allah'a ulaştıran hınsıza soydurmadan, eşkiyaya çaldırmadan. لَاَلُونَ قَصُرُونَ تَعْنَمْ بِيْمْ سَفَهَاً بَرَّتُسَى حَدَّهُمْ مِ kelim. Bir tane kısa görüşlü anlay anlayışı kıt adam kalkar o evliya Allah'a tenkit etse Allah ben onların alanlarını en kötü sözlerden tertemiz ederim diyorum namur abban hiç onların sahasına bir kötü laf dokundurmam diyorum bak mesela evliya enstiklopedileri çıkıyorsunuz değil mi? Hindistan evliyaları, şuraya evliyaları, İstanbul evliyaları doğru mu bunlar? Doğru! Güzel de bir hizmet, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Evliyaullah hakkında ansiklopediler, alimler ansiklopedisi, evliyalarlar ansiklopedisi, mutlaka bunları okuyun. Onlar ilimden ilimlerin hepsi kaynaklıdır. Hep Arapçalarda biz bakıyoruz, aynı kaynaklar tutuyor. Bir tane hoca da ne yapmış? İnternet testinde şimdi bir arkadaş anlatıyor. beyanlarını söylüyor. Alimlere küfür ansiklopedisi diyor bu. Çünkü neden? Evliyaya inanmıyor, tasavvufa inanmıyor, Allah dostlarını reddediyor, bu adamın da binlerce cemaatı var. Bu ne şimdi bütün tefsir dersinde? Tefsir dersi, adam şimdi tefsir dersi yapıyor. Adamın yazdığı leva var, evliyalara, alimlere küfür açıklopedisi diyor. Ne demek istiyor? O kadar büyük alimlerin menkıbelerini inkar ediyor, kerametlerini inkar ediyor, bütün Allah dostlarını reddediyorum diyor. Bu adamda bereket olur mu? Bunun tefsirinde hayır olur mu? Bunun sohbetinde ilim olur mu? Eee için biz size diyoruz ki, bu iş, karpuz kavun bile seçiyorsunuz, hıyarı bile seçiyorsunuz, hocayı niye seçmiyorsunuz? Herkesin lafı dinlenir mi kardeşim, seni saptırır, seni helak eder seni, yanlış vetva verir. Devamlı bunu söylüyoruz. Şimdi yanık insanlarsınız. 88.4, herkese yalan edin. Şimdi, bu şekilde, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, dinini koruyacak, Sizlere sağ çıkacaksınız, İnşallahü Rahman efendim fakat tabii ki iftira atanlar olacak, iftira atanlar olacak ama Allah dostlarının alanına bunlar asla dokunmayacak. Hocam buruyor. Imam Rabbani kutsesi ruh hazretleri. Hel yatta usale bil muhtaj ussillete ridet ve usudü Bütün dünyanın aslanlarının bağlandığı bir zinciri bütün dünyanın aslanları o zincir bağlamış. Yani o manevi yola intisap etmiş. Sen taa Ebu Sıddık'tan Radıyallâh'ın Selman-ı gelen Beyazıdır Öztamiler Ebu'l-Hasen-i Karkaniler Yusuf-i Hemeddani'ler Ebu'l-Alif-i Hemeddiler He? Abdülfalik Udduvaniler Şah-ı Nakşibentler Ubeybahrarlar Alaat-ı Naptarlar İmam-ı Rabbaniler i̇mam Masumlar İsmet Garibullah Ali Aydar Efendiler Bu kadar evliyan ulemanın Bağlandığı bir zinciri Bir kurnaz tilki kesemez diyor.